Musa siz atın dedi bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar büyük bir sihir yaptılar.